Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşamliyin şöyle dua ederdi: "Emseyna ve emsel mülkü lillah, ve la ilahe illallahu, wahdehu la sheri'kele, lehu lehül mülkü ve lehül hamdu ve huvala külli şeyin kadir." Rabbi es hayra, ma fî házihilleyleti, ve hayra ma ba'deha, ve euzubike min şerri, ma fî házihilleyleti, ve şerri ma ba'deha. Rabbi min minel keseli, ve su-il kiberi, euzubike min azâb-il nâr, ve azâbil kabr,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 ve asbahal mülk illallah diye başlayarak aynı duayı okurdu. Hadis 1457. Abdullah İbni Hubeyb Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Akşam ve sabah Kulhüvallahu ehad ile Nas ve Felak surelerini